Onlara itibar ediyorum. Kitaplarda, rivayetlerde okuyorum. Sufyan ı Therrin ne bilmem ne El-Fudayl ibn şunu bunu. Burada iş durdu mu? Durmadı. İmam Ebu Hanife. O adam diyor ben Hanefiyim. Ben de diyorum ben Selefiyim. Ben İmam Ebu Hanife'ye itibar ediyorum. Neden? Çünkü o da Selef Salihlerden. O da büyük alimden. Bir tek o mu? Hayır. İmam Şafii de Salih insanlardan. Ona da itibar ederim. Şimdi birisi kalkacak. Nasıl İmam Abu Hanife, İmam Şafi'ye ikisini aynı zamanda ittiba ediyorsun. Hem de bazı konularda aralarında ihtilaf var. Peki insan bir hatası olunca, bir ictihatta, bir sözde, bir şeyde o hatalık olduğunu bilmiyor. Ben bir şey derim şimdi hata. Unuttum, karıştırdım. Her insan bir hatası olabilir. Ne kadar büyük bir alim olursa, ne kadar büyük olursa bu alim. Masum olan bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatası olmaz Neden masum? Çünkü o bir hatası olursa dinimiz daha kalacak Kıyamet gününe kadar hmm. Onun için Allah onu korudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor Kullu adama khatta, Her insan hatası olabilir Hatta günahı da olacak ve Tövbe edenler en iyi hatalı olanlardan Yani iyi insan hatasız değildir İyi insan günahsız değildir. Takvalı insan günahsız değildir. Ama bu takvalı bu iyi olan hatası olunca hemen döner hatasından. Ne gururlanır, ne birisi hatırlatırsa git ya sen mi beni öğreteceksin falan. Hayır. İnşallah <gülüyor> ufak bir çocuk olursa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında torunları kim? El-Hasan ve El-Husayn. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hakkında diyor Seyyida Şebabi Ehli Cennet. Cennetin ehlinin seyitleri, müzüklerinde. Ama ve Aleyhisselam'ın ahlakından öğrendiler. Çocuklar gittiler abdest alacaklar. Baktılar bir çöllü adam, arabi. Geldi abdest alacak karıştırıyor. Nasıl alacak bilmiyor. Bir yüzünü yakıyor, bir ayağının sonra dönüyor eline. Sonra tekrar yüzüne sonra. Baktılar birbirine nasihat edecekler. Nasıl edecekler? Nasihatin etmesini de biliyorlar. Bu güzel ahlak vardır. Dediler amca bir baktı onlara amca ben abdest alacağım kardeşim de bilmem ne diyor sen bilmiyorsun ben de ona diyorum falan bir hikaye çıkarttılar o dedin diyor sen bize bak kim abdesti daha düzgün adam baktı ikisi mükemmel bir abdest aldılar ikisi fotokopi gibi yani ihtilaf nerede bir ihtilaf görmedi adam bittikten sonra amca kim daha doğru abdesti dedi ikiniz daha doğru ben bilmiyorum böyle dedi onlara utanmadı adam bunu bu ahlakı görünce şimdi bu ahlaklan alimler yaşadı. birisinin hatası olursa o farkına varmadıysa ondan sonraki gelen alimler bunu fark ettiler şimdi İbni İfeymin mezhebi nedir diyorlar İbni İfeymin müjdehid bir alim İbni İfeymin bu örneği benim yenime getirdim? sen doktorsun kaç sene okudun 6 sene nesemin belki 40 sene okudu Sen günde 4 saat bir saat okuyordun o günde 15 saattan fazla sen yaz tatilin de hiç kitabı tutmuyordun onun tatili yok yok ne yaz ne cuma günü tatil günü yani burada pazar günü ne ne hiç tatil yok ölünceye kadar çalışıyordular en büyük iki Alim bu ümmeti gördü en büyük gibi belki daha büyü var birisi. Alimlerden diyor, diyor İbni Teymiye ve Ahmet Muhembel gibi görmedim. Ahmet Muhembel ölünceye kadar okuyordu. Onun oğlu bir kere ona dedi, baba ne zamana kadar çalışacaksın, okuyacaksın? Artık okumayı, almayı bırak. Otur millete hep, yani bütün vaktini vermek için onu bırak. Dedi oğlum, ölünceye kadar çalışırım, okurum. Peki bu alimler dediğim gibi o kadar büyük alimler vardır. Bu alimler dinimiz bir değişmiyor. Yani sahabe kiram bir dinde yaşıyordular. Valla dünya daha çağdaş oldu dinimizi değiştireceğiz. Çağdaş bir İslam'ımız yok. Din değişmedi. Peki i̇bn Efemi ne yapıyor? İbn-i geliyor kontrol ediyor daha önceki alimlere. O aslında kontrol etmek için çalışmıyor. Bunun sözünü okuyor, bunun sözünü okuyor, bunun sözünü okuyor. Bir bilgisi oluyor. Hepsinin sözlerini okuduğu zaman bir konuda birisinin hatası varsa hemen ortaya çıkar. Bu alim tek başında bunu söylüyor. Öbürleri ne cevap verdiler hissediyor burada bir hata var. İşi nedir İbni Efemin? Bir örnek getireyim bu yeni alimlerin işlerinden. Şeyh Nasır din Albani bizim zamanımızda hadisin hakkında en büyük alim. Peki hadisler? Bukhari'de yazıldı. Müslim'de, i̇bn Mace'de, Ebu bütün hadis kitaplarında. Okuduğu zaman bu hadis sahih yazıyor Ebu Davud. Bu hadisin senedinde sened ne demek? Sened ne demek? Sened sened, sened, sened Sened? Metin yani metin şey. Yani şahıslar. Bu hadis bize nasıl vardı? Yazıyorlar Ebu Hureyre sahabi Resulullah Aleyhisselam'dan duydu. Ebu Hureyre Sufyan-ı Fevriye dedi. Tebliğ etti bu hadisi bildirdi. Abu e, Sufyan es-Sevridan falan kişiye falan falan falan falan bir sayfa okuyoruz. Kim kimden duydu? En son hadis iki kelime çıkıyor bazen. La darara ve la dirar. Biz okuyunca hadisleri bu sayfayı geçiyoruz. Hadis la darara ve la dirar. Alimler buna ihtiyaçları vardır. Abu Hurayra kim Sahabi dürüst herkes onu biliyor. Karıştırmak yok. Kim ondan duydu? Sufyan es Ondan Sa'id bin bilmem ne. Bu kim bu Sa'id ya? Başka kitaplara gelirler. İlm-i Rical, adamların ilmi. Araştırıyor, araştırıyor. Sa'id buldu. Okudu, onun hakkında unutkan. Unutkan demek ki bu hadis zayıf. Bu bir kere yalanı tuttular. Demek ki ne söyler hadislerden burada hadisi keseriz. Bu hadis yalan. Kabul edilmez. Yok hepsi dürüst. Ama bir boşluk var. Yani ben... Falan kişiden duydun, duydun ha. Ama o vefat etti ben doğmadan önce, nasıl ondan duydun? Bir boşluk var, o zaman bu hadis zayıf. Ben, falan kişiden aldım, duydum demedim. Ben dürüst birisiyim. Hadis kitaplarında ben dürüst birisiyim. <gülüyor> Ama, falan kişiden aldım. E be, bu alim demedi duydum, aldım nasıl aldı? Kimden geçti? Birisi, bir insan burada meçhul belli değil. Belki bu yalancı. Belki bu unutkan. Hadis ona geçti sonra buna. Burada bir boşluk var. O zaman bu hadis zayıf. İmam el-Albani bunun da çalıştı. 17 yaşındayken bu ilme başladı. Bilmiyorum kaç yaşındayken vefat etti. 70 yoksa da. O kadar çalıştı. Bu insanların isimlerini yüzlerce insanlar hadisin adamları herkesin hayatını baştan sonuna kadar ezberliyor yani ona sorarsan böyle otururken milletin aralarında şu ismi söylersen hemen sana diyor bu falan tarihte doğdu böyle yaşadı bagdadda falan tarihte vardı falan yere hicret etti falan tarihte bilmem ne hocaları falan falan falan, falan. Düşün, düşün yüzlerce alimler hepsini ezberledi onun için senedi okurken her alime varınca hemen aklına geliyor Nas, nasıl ben sizi tanıyorum Mustafa'dan duydum birisi derse hemen derim bu söz doğru Mustafa güvenli birisi birisi Said'den duydum ha, Said biliyorum ben yalancı bu sözü hemen atarım nasıl ben bunları biliyorum hadis alimleri böyle biliyorlar peki yeni şey getirdi neymiş bunu söylüyorum sahih hadisleri yazdı hepsi o kitaplardan topladı zayıf hadisleri de yazdı şimdi Müslümanların düşmanları devamlı Müslümanları dinden kaydırmak için şeyler buluyorlar çıkıyorlar ortaya hadisleri uyduruyorlar, zayıf hadisler koyuyorlar, millete yayıyordular, mesela ihtilaf ümmeti ummeti rahmet benim ümmetimin ihtilafı merhamettir bu hadis yoktu Hussu Aleyhisselam bunu söylemedi akılda mantıkta ihtilaf hayatında rahmet olmaz, bir iki ortak olursa, kavga ederlerse merhamet mi bu yoksa iş bozulacak iki müdür bir fabrikada, iki bilmem ne yani hayatta olmaz. Ne zaman ihtilaf olursa demek ki iş bozuldu. Nereden bu hadisi uydurdular? İhtilaf Müslümanların aralarında artsın. Olunca e zaten bu ihtilaf merhamettir. Yani Müslümanların aleyhine bunu çıkarttılar. İman Albani okurken bu hadisi senedi nerede biraz uydurdular. Buradan buradan dönüyor buraya. Bu hemen yazıyor. Bir kitap çıkarttı. Selisiletil -e hadithu -e daifah zayıf hadislerin zinciri. silsile yani zinciri peki neden yazdı birisi bir kere bana dedi neden yazdı madem bu zayıf kabul edilmiyor neden yazıyor kardeşim önemli bir şey vardır sen hadiste fazla bilgin yok birisi sana sorarsa hadisi sahih hadislerin aralarında buldun dersin sahih aralarında bulmadın ne dersin bilmiyorum dersin demezsin zayıf çünkü ben bütün hadisleri öğrenmedim, bilmedim, okumadım derim bu hadis bilmiyorum. Ama zayıfların aralarında bulunca tamam milleti uyarabilirim. Demek ki zayıf olduğunu yazmaya gerek vardır. Şimdi bütün söylediklerimden sonra, tabii ben söylüyorum alimlerin aralarında say, aralarındaki saygı, alimler birbirine kin, sakta taşımıyor... Biz de böyle Müslümanların aralarında bir şey taşımamamız lazım. Ama nerede ihtilaf olunca tekrar söylüyorum fıkıhta, inançta olunca yok kırmızı çizgi var. Gel anlaşalım. Allah diyor, Hristiyanların hakkında, "Kuliyye ehlel kitabi." kitap. "Ta'alû Haydi gelin bir anlaşalım. Bir kelime, tek kelimeye anlaşalım. Kelime nedir? "Allâ nâbudu illallâh." Bir tek Allah'a ibadet edelim. Yani gelin anlaşalım ama doğruya anlaşalım. Orta çözümler yok. Orta çareler yok. Siz biraz yaklaşın ben de biraz yaklaşayım. Öyle bir şey yoktur. Gelin doğruya. Herkes deli, sözünün delilini getirsin doğruya. Peki Müslümanların aralarında birisi diyorsa ben Müslümanım. Ama yanlış bir şey söylüyorsa. Özellikle dediğim gibi inancımız, inancımız da. La ilahe illallah kelimesinin hakkında O zaman gel kardeşim anlaşalım Ama anlaşalım haydi biz ikimiz dost olalım diye Ben seninle beraber gideyim yok Allah ne diyor ortaya koyalım Mesut Aleyhisselam ne diyor ortaya koyalım İkimiz bu söze ittiva edelim Peki şimdi bir şey Belki bu konudan çıkıyorum Birisi şimdi millet de derse Ben Allah hadiste amel edem, Etmem çalışmam neden şu bilmiyorum bu hadis doğru mu, yanlış mı? Bu insan sözü kabul edilir mi, edilmez mi? Bir de ne cevap vermemiz lazım ona? Yani uyarmak için. Sözü doğru mu, değil mi? Edilmez. Kabul edilmez onlar. Kabul edilmez. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bilmiyorsan ilim ehline, zikir ehline. bir yerine sor. Bu birincisi. İkincisi, Rasulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde amel etmezse dinin yarısını mı atmış olur? Kur'an-ı Kerim'i tercüme eden nedir? Hadisler. Sünnet. Kur'an-ı Kerim'de kaç defa namazınızı kılın geçti? Hadi bakalım sabah namazı kaç rikat Kur'an'dan birisi çıkartsın bana. Hadislere? Hadislere karışmayacak bilmiyor. Doğru mu yanlış mı? Peki Kur'an'dan kim çıkarabilir? Sabahın farzı kaç rikat ya da öğlen ya da başka namaz? Hiç kimse çıkaramaz. Yoktur Kur'an-ı Kerim'de zaten. Bir tek Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de devamlı tekrarlanıyor. Namazınızı kılın. وَاَقِيمُ ve وَاَتُوا zeka Zekatı da verin. Peki zekat ne kadar? Nasıl verilecek? Zamanları nasıl? Nasıl hesaplanacak? Meyvelerin zekatı nasıl? Hayvanların zekatı nasıl? Ticaretin zekatı nasıl? Hepsi sünnette hadislerde. Birisi hadislerden uzaklaştırırsa bizi Demek ki bu insan dinimizi bozuyor. Dediğim gibi zayıf hadisleri koyanlar gibi. Onlar bir adım attılar Allah'a savaşıyorlar. Bunlar başka adım atıyorlar Allah'a savaşıyorlar. Milleti sünnetten uzaklaştırırsak bitiririz dini. Peki diyorlar Kur'an-ı Kerim bize yeter. Biz Kur'an-ı Kerim'e ittiba ediyoruz. Deriz sen samim misin? Samim misin yoksa beni kandırıyorsun yok samimiyim ben Kur'an-ı Kerim'e itibar ederim o zaman Kur'an'dan onu ona cevap veririm Kur'an'dan onu düzeltirim siz söylediğiniz ayet Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor bilmiyorsanız alimlere sorun sen bu hadis doğru mu değil mi bilmiyorsan alimlere sorun dediğim gibi alimler aklından atmıyorlar doğru mu değil mi alimler 40-50 sene bir alim çalışıyor bu senetleri öğrenmek için Bu hadis sahih mi değil mi ilminin yarısı Daha vardır Bir metin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olursa Başka hadislere yaklaştırılmazsa Ona da zayıf derler Ama bu ölçü bizim ellerimizde değildir Alimlerin ellerinde Ben bir ilaç alırım Başım ağrıyor diye bu ilacın Alması içmesi Bu ölçü elimde değil Doktorların ellerinde ben içsem hastalanırım şu hadis bırakılır bırakılmaz bırakılır mı bırakılmaz mı bunun ölçüsü elimde değil alimlere dönecek insan alimlere dönmek bu nokta çok önemli bir nokta ama kimisi yanlış anladı kimisi alimlere ibadet etmek anladı bizim hocamız böyle dedi o zaman yaparız peki kardeşim iyi sen hocana güveniyorsun. Söylediklerini Başının üstüne koyuyorsun, amel ediyorsun. Ama kim daha yüksek? Senin hocan mı Resulullah Kim daha yüksek? Senin hocan yoksa Allah azze ve celle bu dini indiren, senin nimet, senin nefesini veren, senin kanını vücudun da döndüren, senin kalbinin hareketini çalıştıran Allah isterse bir saniyede kalplerimizi durdurabilir. İnsan ölür. Bir saniyede göz nimetini alır. Ama olur. Kör olur. Kim daha yüksek? Bu elim sahibi ve din sahibi ve kudretin sahibi Allah Azze ve Celle yoksa senin hocan? Yok Allah. Peki senin hocan bunu söyledi. Allah bunu söyledi. Hangisine ittiba edeceksin? Hocam. Bu insan bu noktaya varınca bu hocasına ibadet ediyor. Birisi bana diyebilir çok abarttın. İbadeti ediyor değil hata. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Afer men itteheze ilahe hawa. hava Sen ilah, ilah ne demek? İbadet edilen. İlahını keyfi alan insanları gördün mü? Allah'a ibadet etmiyor. Keyfine ibadet ediyor. Allah diyor kalk namazını kıl şimdi. Keyfi. Kılma şimdi arkadaşlan arkadaşlan oturuyorsun muhabbet ediyorsun ya da televizyona seyrediyorsun şimdi muhabar ne denir ona futbola futbol maç ha, maç maç, maç. seyredeceksin maç senin keyfin buna emretti Allah buna emretti hangisine maç etsen Allah'a maç etsen Allah senin ilahın keyfine maç etsen keyfin senin ilahın bu benden değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu indirdi. Bu insanları gördün mü Allah diyor Resulullah'a? Hani çok acayip bir şey. Allah sana emrediyor. Bir de sen keyfine itaat ediyorsun. Allah'a itaat etmiyorsun. Arkadaşına itaat ediyorsun. Sen hazırlandın namaza kalkıyorsun. Arkadaşın geldi aşağıdan bi bi bi bi, bi, bi, bi, bi seni çağırıyor. Ben Ha hemen geliyorum. Atlıyorsun, gidiyorsun. Namaz gitti. Kime itaat ettin? Senin Rabbin kim? Allah Azze ve Celle bize uyardı, bunu bize söyledi. Onun için insan Allah'ın kulu olması için Allah'a itaat edecek. Peki şimdi keyfim değil. Allah bir örnek getirdi keyf. Keyfim değil. Bir insan önümde oturuyor, o emir veriyor, Allah Azze ve Celle başka emir veriyor. Kima ittiba etmem lazım? Allah Azze ve Celle. Bu insan şeytan gibi geldi beni kandırıyor. E zaten ben Allah'ın emrini sana öğretiyorum başka bir şey değil. Peki Allah'ın emrini öğretiyorsan neden senin sözün Kur'an-ı Kerim'e muhalefet etti? Neden ters geldi Kur'an-ı Kerim'e? Peki ne zaman bunu öğrenirim? Onun sözü delillerle beraber almak istediğim zaman. Yani benim hocam bir şey söylediği zaman. Peki onun delili Kur'an'dan ve sünnetten ver dersem. Belli olur. Uydu mu uymadı mı Kur'an-ı Kerim'e? Ama ver demezsem <gülüyor> ne derse, ne halte derse alırım kabul ederim. Hatta kimisi diyor hoca böyle dediyse bir bildiği vardır. Bu hale gelen insanlar bazen bazen amellerini kaybederler. Ufacık bir hatada. Hata bizim gözümüzde ufacık ama Allah'ın katında en büyük hata. Neymiş bu hata? Şirk. Peki bu şirk çok büyük bir şey. Bizim gözümüzde hafif küçük neden? Çünkü az önce dedim birisi bana diyecek abartıyorsun. Nasıl hocası ilah aldı? Yok abartmak değil. Ben Allah'a ibadet etmiyorum hocama ibadet ediyor Allah Azze ve Celle Kur'an Kerim'de bir hikaye başından söyleyeyim o hikaye. her iki dakika tutup tutup usturalım. Araplardan bir tane adam çok kerim. Adı Hatem-ül-Tai. Tai, ta kabilesinden ismi Hatem. Bu adam o kadar kerim, o kadar kerim şimdiye kadar, kadar sözlerde bir insan kerimse derler hatem tai gibi. Şimdiye kadar. Bu adam İslam'dan vefat, et, e, vefat etti. İslam'dan önce vefat etti. Resulullah Aleyhisselam onu duyduğu zaman dedi keşke yaşasaydı. İslam'ı yetişseydi belki Müslüman olurdu. Bu adam kabilenin reisiydi. Genelde Arapların çoğu İslam'ı kabul etmediler. Sebebi nedir? Kabilenin reisi diyor ben şimdi Müslüman olursa bu başkanlık bu bilmem ne elimden gidecek. En büyük baş kim Müslümanların aralarında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslümanlar bizim başımızın üstüne koyuyoruz diyorlar bu elinden gidecek elinden gidecekse gitmesin diye ne diyor millete İslam'ı kabul etmeyin bu terör bu bilmem ne bu bu milleti uzaklaştırıyor millet ona güvenirler severler onu ne derse tamam kabile olduğu gibi küfürdeşir takılır kalır. Hatta Tayin'in oğlu böyle yaptı kimse İslam'a yaklaşmasın o böyle başta kalacak Müslümanlar onlara varınca, İslam'a davet edince, kabul etmiyorlar, savaştılar onlarla. Onlar da kalktılar, Müslümanlarla savaştılar, kaybettiler. Bu adam kaçtı. Adı Adi. Nereye kaçtı? Hristiyanların yanına. O zaman da Şam'da hep Hristiyanlar, Şam'a hükmedenler, Arap Hristiyanları, Türkiye ve Avrupa tarafına e, Arap olmayan Hristiyanlar. Her Şam'a kaçtı. Kız kardeşi ganimet alındı Müslümanlara. Kız kardeşi İslam'ı gördükten sonra Müslüman oldu. Onu azat ettiler. Resulullah'ın ahlakını görünce şaşırdı. Öyle bir insan yok dünyada. Abesine acıdı. O nereye gitti? Nasıl yaşıyor? Biz bu kadar yani büyük nimetin içinde yaşıyoruz. O onu kaçırdı. Ona mektup yazdı. Mektupta bir kaç kelime babandan daha kerim bir insan görmek istiyorsan gel babamı sana göstereyim ya da gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göstereyim bu iki kelimeyi okuduğu zaman anladı çok büyük bir konu hakkında kız kardeşi yazıyor çünkü biz bizim zamanımız gibi WhatsApp'ta at iki kelimeyi doğru mu yanlış mı önemli değil mi yok birisi bu mektubu taşıdı kaç gün yollarda gitti bunu teslim etmek için dedi muhakkak çok önemli bir şey var. Geldi İslam'ı öğrendikten sonra Müslüman oldu. Müslümanlarla beraber otururken Resulullah Aleyhisselam bir ayeti okudu. Allah Azze ve Celle indirdi. Bu ayet Hristiyanların hakkında ve Yehudilerin hakkında. Ayet ne diyor? اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Bu Ehli kitap onların ilim adamları ya da Alim. din adamları, alimleri ahbar olursa ya da rahipler olursa. Onları ilah olarak aldılar. Allah'ı bıraktılar. O aralarında yaşıyordu. Vallahi hiç ibadet etmedik onlara. Nasıl ilah aldık onları? Kur'an-ı Kerim yanlış diyemem. Ama onu yapmadık yani. Kur'an-ı Kerim yani gözümün önünde yanlış olduğunu görüyorum. Dedi ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi buna dikkat edelim. Kardeşler ibadet etmek bu ayette manası nedir? Onu öğrenelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi. أَفَمَا كَانُوا اِذَا أَحَلُّ لَكُمُ الْحَرَامِ Bir şey haram olduğunu siz biliyorsanız. Onlar izin verince, halal deyince. Siz halal olduğunu kabul etmiyor muydunuz? Dedi evet ya Resulullah. Dedi ma kanu اِذَا حَرَّمُوا عَلَيْكُمُ الْحَلَالَ حَرَّمْتُمُوا Bir şey helal olduğunu biliyorsunuz. Onlar yasakladılar. Bu haram. Haram olduğunu kabul etmiyor muydunuz? Kabul ediyorduk ya Resulullah dedi. Dedi. فَتِلْكَ عِبَادَتُكُمْ Sizin ibadetiniz onlara budur. Demek ki bir insan gelirse, Allah'ın dininde biraz oynarsa, ben kabul etsem bu oynamayı, ben ona ibadet ediyorum. Allah bana dedi bu haram. O da dedi yok olur şimdi bilmem ne onun sözünü kabul etsem demek ki ona ibadet ediyorum Allah'a ibadet etmiyorum ben İslam dinine ittiba etsem ben Müslümanım başka dine ittiba etsem peki din ne demek din bu sözler bu haram bu helal bu olur bu olmaz bu kanunları toplarsak hepsi bunlar dindir Allah Azze ve Celle diyor Yusuf Aleyhisselam'ın hakkında Allah'ın şey Peygamberdir. Yakub'un oğlu. Hikayesi uzun biliyorsunuz hikayesi. Kralın yanındayken kardeşi geldi kardeşini alacak kafileden. O kralın kanunlarında böyle birisini alacak alamazsın. Hatta sen başbakan olursan bile. O maliye bakanıydı. Yusuf aleyhisselam. O zamanda. Ama böyle kardeşini alamaz. Allah ne dedi Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelere dikkat edelim. Ma kana li ya'khuz akahu fi dinil Din karalın dininde kardeşini bu şekilde alamaz. Onun için bir hile yaptı. Kafilede bir hırsız çağırdılar, söylediler. Bir ölçü şu kardeşinin eşyaların aralarına attılar. Sonra geldiler aradılar onu buldular Bu hırsız dediler o zaman alabilir alabilir. Kanunda Kralın kanununda Bu şekilde kardeşini aldı Peki Allah Azze ve Celle ne dedi bunun için din dinil melik, Kralın dininde Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de Demek ki bir hoca Allah'ın emrinden başka bir şey söylerse Zıt söylerse Bu hocanın dini ayrı Peki ben Çalışıyorum, ibadet ediyorum. Ne olacak yani? Allah affedicidir. Hayır Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah, la لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَبِهِ Allah birisi şirk ederse ona affetmez. وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Bu hatanın başkası insan ne yaparsa Allah isterse affeder. Peki hangi insanlara bu? Yani bir insan çok kıymetliyse Allah affeder mi? Etmez mi? Allah azze ve celle başka ayette peygamberlerin hakkında söylüyor. Ne diyor Rabbimiz? "Ve Eğer bu peygamberler şirk ederlerse, "lahbita anhum ma Allah ondan hiç salih bir amel kabul etmez. Sonuçları cehenneme giderdiler. Peki Resulullah sallallahu ve sellem Allah en sevdiği kul bu dünya Adem Aleyhisselam zamanından beri kıyamet gününe kadar ondan daha bir insan gelmedi. Ahlakıyla, takvasıyla, iyiliğe her şeyde. Hatta Allah en çok sevdiği kul bu kula. <gülüyor> şirk ederse ne olur? Allah ona haber verdi. lain <gülüyor> in Şirk edersen Allah Azze ve Celle diyor. Kime söylüyor? Bu Kur'an-ı Kerim kime indirildi? Resulullah Aleyhisselam. Eğer ya Muhammed şirk ederse <gülüyor> لَيَحْبَطَنْنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ min الْخَاسِرِينَ Senin amelin hiçbir amel kabul edilmez. Cehennemin ehlinden olacaksın. Peki Allah Azze ve Hocam'a bunu söylerse bana mı affedecek? O kadar ayetler indirdi. Aff yok bunun için. O zaman bu hatadan çok dikkat etmem lazım. Allah korusun insan içki içerse Allah affedebilir. Bir zina ederse Allah affedebilir. Ama bir şirk ederse aff yoktur. Onun için bunu öğrenmem lazım. Başka hataları... Geçirelim ama şirkten uzaklaşalım. E hocam bana dedi bunu yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Aslında şirk ama hoca şirk kelimesi demedi. Dedi türbedeki adama dua edebilirsin. Peki ben size sorayım dua etmek ibadet mi değil mi? İbadet. İbadet. i̇badet. i̇badet. Delilimiz var mı ibadet olduğunu? Var. Neymiş? İbadet, i̇badet, i̇badet, dua ibadetinin ta kendisidir diyor Allah Resulü. Tamam. İbadet. Şirk ne demek? Allah eş koş. Allah'tan Allah'tan başkasına ibadet etmek. Peki dua etmek ibadettir. Şirk Allah'tan başkasına ibadet etmek. Peki bu duayı Allah'tan başkasına yapsam ne demek? Demek ki Allah'tan başkasına ibadet ettim. De ne yaptım? Şirk, Şirk koştum. Ben Otobüse biniyorum buradan Konya'ya kadar gidiyorum Şu yanına gidiyorum ellerimi kaldırıyorum İstiyorum neden bu Uzun yola gittim çalıştım Cehenneme gideyim diye Şirk koştu Peki Allah Azze ve Celle Bu insanların hakkında Kur'an Kerim'de bir sürü ayetlerde açıkladı İnsan demesin biliyor, bilmiyorum Bilmem ne şunu bunu Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor... Gashiye suresinde... ...Hel etâke hadîthul Rus Gâşiye... ...Rusul'a selleme diyor... ...Gaşiye demek ki örtü... ...Kıyamet günü Allah Azze ve Celle... ...Onu vasf ediyor... ...Allah azabıyla şu günü örtüyor... ...insan nereye bakarsa azap görüyor... ...bir örtü böyle kapatıyor... ...her şeyi o günde... Depremler her yerde oluyor... ...ateşler, denizler yanıyor... ...dağlar yürüyor... ...gökler çatlıyor... Yani çok korkunç bir şey. Allah o gün Resulü diyor o günün bilgilerinden sana söyleyeyim mi bilgiler sana vardı mı? هَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَجُوهُنْ يَوْمَ اِذٍ خَاشِيَةٍ Bazı insanların yüzleri zelildir. Böyle duruyorlar. Bunlar kafir mi? Günahkar mı? Kim? Allah bize söylüyor. عَامِلَةٌ <gülüyor> Bu dünyada çok ibadet ediyordular nasib ibadetlerin çokluğundan yorgundular. تَصْلَى نَارًا حَامِيَ Şiddetli e, ateşi ateşin harareti çok şiddetli o ateşe girecekler. تَصْلَى نَارًا حَامِيَ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اَنِيَ Kaynar sudan içecekler. Şimdi bakarsak bu ayetlere bir insan o kadar ibadet ediyorsa o kadar çalışıyorsa, yoruluyorsa neden cehenneme girecek başka ayetlerde Allah Azze ve Celle bize söylüyor onlara emir verince melekler cehenneme götürsünler müşrikler diye ne diyorlar vallahi yemin ediyorlar vallahi rabbina kunna muşrikin peki birisi bu dünyada yemin edebilir bana ben gitmedim o gittiyse ben bilmiyorum yemin etti inanırım ama Allah Azze ve Celle yemin ediyorlar biz müşrik değildik e hey Allah biliyor onları. Neden yemin ediyorlar? Çünkü onlar kendilerin müşrik olduğunu bilmiyordular. Onlar kendileri görüyor, nasıl görüyorlar? Biz doğru yoldaydık. Birisi onlara derse bu şirk sen bizim hocamızdan fazla mı biliyorsun? Böyle derler. Ya bırak. Ne senin hocan ne ben. Senin hocan benden fazla bilir. Ama ben senin hocanla beraber Kur'an'dan fazla bilmiyoruz. İkimiz daha alt şahız. Bırak benim sözümü hocanın sözü. Kur'an edin. Ben sana bir şey söylediğim zaman Kur'an'dan onu kabul etmen lazım. Hocan da Kur'an'dan söylediği zaman kabul etmen lazım. Ama birisi kayarsa uzaklaşırsa Kur'an'dan o zaman dikkatli olacaksın. Acaba doğru mu yanlış mı? araştırma yapmak lazım. Buyurun. Müteşabih olan kelime ayetler var ya. Münker herkesin açıkça bildiği müteşabih de an çoğu hoca öyle bir mesela kendine bir şey alıyor, koparıyor mesela. Kendi şey ideolojisini yiyor mesela. çoğu hoca mesela şu an birbiriyle kavgalı. O şey, bizim cüppeli Ahmet Hoca bilmem ne, Mustafa İslamoğlu'yla hep birbirine laf atıyorlar mesela. O müteşabih ayetler bence. Mesela açık değil de o, o ya o. Allah birinden başkasını bilmedi hatta bir ayette o müteşabih ayetleri falan. Mesela evet. onu nasıl açıklayacağız? Gerçek. Evet. Şimdi birincisi Müteşabih ayetler nedir? Bunu bileceğiz. İkincisi Nasıl bu konudan çıkacağız? Müteşabih ayetler e, Alimler söylüyorlar Bu Sürelerin başındaki harfler Elif, Lam, Mim Hiç kimse manasını bilmiyor Böyle ayetler bir sürü hadislerin şey ait surelerin başlarında böyle harfler vardır. Kimisi dediler yok daha geniş bu. Ama Abdullah bin Abbas ne diyor? Diyor yemin ediyor. Bütün Kur'an'daki muteşabih ayetlerin farklarını biliyor. Onları ayırabiliyor, milleti öğretebiliyor. Yani Abdullah bin Abbas başka ayetleri muteşabih görüyor. Milleti karıştırıyor aralarında. Bunlar da Bunların bilgisi var onun da söylüyor. Demek ki biz kurtuluş istiyorsak Cübbeli Ahmed'i bırakırız ve e, Mustafa, Mustafa İslam, İslam bırakırız. Gideriz Abdullah bin Abbas'a direkt. Şimdi sen su içeceksin. Bakıyorsun bir dere bir su önünden geçiyor. Kaynağı nerede? 100 metreden sonra. Kaynaktan içersin yoksa buradan. Kaynaktan çünkü kaynaktan buraya kadar belki birisi çöp attı içine evet. su kirlendi belki birisi tuvaletin suyunu ona açtı belki bir köpek içinden geçti ben temiz bir şey istiyorum az önce şimdi hadisin hakkında konuşuyorduk evet. alimler çıkarttılar böldüler evet. orada kaynaktan alırsın bu birincisi İkincisi ben başta söyledim bilmiyorum siz gelmeden önce mi sonra sahabe kiram ve tabi inkiram, kiram, dürüst olanları ve dört mezhap alimleri ve ondan sonraki büyük alimler hepsi, hepsi ihtilaf yok aralarında bu önemli konular, konularda inanç konuları. Yani bu gruba girsem ben artık hiç kendime korkma. Üçüncü nokta söyleyeyim. Onu da söyledim az önce. Bir hoca dedi, İbn-i Teymiye ve Ahmet Muhembel'den daha büyük alim hayatımda görmedim. Şaşırıyorum ilminin çokluğundan. İbn-i Teymiye, Resulullah zamanına yakın değildi. 700 hicri senesinde yaşıyordu. Ama mezhep alimleri, İmam Şafii, Ahembeli, Maliki, Hanefi, onlar Resulullah Aleyhisselam'ın zamanına yakındılar. Tabi zamanlarda ve ondan sonraki zamanlarda. Bir zaman geçti aralarında. İbn-i bir fetvayı vermeden önce buna çok dikkat edelim kardeşler. Çok çok çok büyük bir alim fetvayı vermeden önce bir bakıyor. Benden önce bu sözü kimse söyledi mi? Hiçbir alim bunu söylemediyse diyor demek ki benim fetvam yalmış. Neden? Yani Resulullah Aleyhisselam'ın ümmeti 700 sene hata üzerinde yaşıyor. Hiç kimse bu hatayı görmedi. Mantıksız bir şey. Şimdi birisi gelirse 1400 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti hatada yaşıyor. Şimdi o doğruyu buldu. Kabul edilmez bir şey. Şimdi Mustafa İslamoğlu bir şeyler getiriyor. Hiç kimse ondan önce kimse söylemedi. Yani o kadar büyük alimler 1400 sene hiç kimse bunu bulamadı. Şimdi Mustafa İslamoğlu geldi. Kabrinin azabı ve na naimi inkar etmeye. Deliller çıkartıyor. Naim Adam neyse. nimet. Azab <gülüyor> kabrinin azabı, azabı, azabı ve kabrinin nimeti inkar ediyor peki 1400 sene o kadar alimler geldi kim inkar etti daha önce bu adam kimi, tak kimi taklit ediyor kimden öğrendi o zaman hemen dikkat ederim çizerim ikincisi diyor cennetin hayatı ebedi değil cennetin hayatı ebedi değil sözde Kur'an Kerim'in tercümesini yazdı peki bir bakalım Kur'an Kerim'de ne diyor Allah Azze ve ''Khalidîne فيها ebedâ'' Siz Arapçayı bilmediğiniz halde bu kelimeyi belki tuttunuz, yakaladınız. ''Ebedâ'' Arapçada da Türkçede Türkçe de abedi. Arapçadan zaten bu kelime alındı. Ne diyor? ebedi hayat yok cennette. Cehennemde diyor. E Kur'an-ı Kerim'de belki onlarca defalar geçti. Allah o kadar tekrarladı, Kur'an-ı Kerim'de cennette ebedi bir hayat olacak sonsuz bir hayat olacak Müslüman olan cehennemde kafirler sonsuz bir hayat yaşayacaklar o da geldi bunu ortaya çıkarttı birinci cevap Kur'an'dan ben diyorum Kur'an'dan o hadisi inkar ediyor Kur'an'dan cevap veriyoruz sözde Kur'an Kerim'de te şey tercümesini <gülüyor> dedim yok tefsirin yazdı bu ebede nerede kaç defa geçti sen görmedin mi onu ikincisi kimsen'den önce alimlerden bunu söyledi Hemen böyle alimleri ayırabilirsin. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Sonra doğru yolu insan bulabilir. Bu önemli bir nokta. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi koydu çizdi sahabelere. Kumun üstünde. Düzgün bir çizgi. Dedi bu Allah'ın yoludur. Cennete giden yol. Dümdüz bir yol. Açık bir yol. Hak bellidir. Sonra böyle yol çizgiler çizdi sağdan soldan dedi bu cehennemin yolları. Her yolun başında dikkat edelim buna. Bir şeytan duruyor. Cennete gidenler ona onları çağırıyor buraya. Bu yoluna çağırıyor. Girmedin. Öbür yola başka birisi çağırıyor. Girmedin ondan illa seni kaydıracaklar yoldan. Kurtuldun cennete gittin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu benzetti sahabelere anlattı. Şimdi bu şeytanlar ins şeytanları var, cin şeytanları da var. Nas suresini okuyalım. En son ayet minel cinneti nas Cinlerden ve insanlardan. Vesvese edenler, şeytanlar. Bu şeytanlar hepsi aynı söz söylemiyorlar. Hepsi sana demezler. Gel gazineye kızlara falan Birincisine dinlemezsen öbürüne e, son yolu bitireceksin hiç kimseyi dinlemeden. Birisi diyor gel buraya gelmedin öbürü bırak ya bu kadınları istemiyor. Bu hasta zaten. Gel niye çağıralım? içkiye öbür şeytan. Gel burada sen bunu içince bilmem ne falan falan unutursun. Gitmedin ya. Bunu da kabul etmedi. Öbürü geliyor. Gel yine gitmedin. Bir tane geliyor. Bu çok dindar. O zaman gel Kur'an'a diyelim. Kur'an'a gelirken bir çukura düşürürüz bu şekilde bazı insanlar belki beyaz oğlu bilmem ne çıktı adı ne Zekeriya beyaz şunları çıktı duydunuz o zaman da ne kadar halt ettiler onlar yani en cahil Müslüman hissetti artık dalga geçiyor onlardan kurban tavuk bile olur bilmem ne böyle bütün fetvalar birisi dedi neden Suudi Arabistan o kadar zorlaştırıyor hacilere Arafat günü bir gün yaptılar ya 4 gün var 4 ay var hacileri bölsünler yani çocuk bile olsa bu karıştırmayı anladı. Peki neden profesörler çıktılar televizyonda konuşuyorlar? Yani bütün dünya hatasını gördü. O kendisi hatasını görmedi mi? Gördü. Biliyor kendini hata yapıyor diye. Ama ücretini aldı. Şeytanlara itaat etti. Milleti sapıtmak istiyor. Bu da şeytan. Bir tek içkiye çağıran şeytan değil. Böyle şeytanlar vardır. İnsanların niyetlerine girmeyeceğim. Ama ben fark ettiririm. Bu adam Milleti kaybediyor Bir hata değil bir hatadan demeyiz Şeytan ona ikinci hata Ama acayip şeyler Hiçbir alim böyle hatalara düşmedi Hiç yani Şimdi benim oğlum Aşağıya sokağa çıktı Topta oynuyor bir vurdu Komşunun camını kırdı Bu bir hata Biraz kızarım oğlumdan Ama oğlum indi taş tuttu Topta oynamıyor tak hedef pencere Bu o hata gibi mi Alimlerin hataları az önce örnek getirdim birisi diyor ellerin namaz kılarken buraya koyuyorsun öbürü diyor buraya birisi hata söyledi ama Allah'ın gayb ilmi bilmiyor kaç ayet Kur'an Kerim'de geçiyor Allah gayb ilmini biliyor Mustafa İslamoğlu buna da çıktı bunu da söylüyor gayb ilmi ne olacak Allah bilmiyor diyor. Bilmiyorum haberiniz var mı bu sözlerden mi yok mu? Bayındır söylüyor. Bayındır. Mustafa İsmailoğlu söylemiyor mu? O da, o da söylüyor galiba. Böyle ben Bayındır. okudum söylüyor diye. Fark etmez yani. Yani öyle bir sözü söyleyen insan bu ona hata demeyiz. Dediğim gibi hata. Birisi diyor namazdayken elini böyle koyacaksın. Öbürü diyor böyle yapacaksın. Onların biri hata işledi. Çukur Aleyhisselam birisini yapıyordu ama Allah gayb ilmini bilmiyor bu kelime Allah'ın bir sıfatını ondan kaldırdın yani şimdi bir örnek getireyim insan cesareti Allah'a varınca ne kadar büyük bir suç bir fabrikanın sahibi adam indi aşağıya dedi bu bölüme kimse girmesin işçiler hepsi orada kalacaklar makinelerin yanında Birisi işçilerden buraya geldi, onun sözünü kırdı. Adam kızar. Belki görmedim gibi yapıyor. Belki maaşından bir şey kesebilir. Belki çünkü ona itaat etmedi. Ama bırak başka birisi başka hata yaptı. Fabrikayı bıraktı, çıktı onun burasına. Geldi eşeksin sen bilmem nerele. Bunun hatasını silebilir mi? Bu insanın cesareti... Fabrikanın sahibinin zatına vardı. Birisi cesareti Allah'a azze ve jel varınca bu suç başka. Bu başka bir şey. Küçük onu görmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabe onun kölesi vardı bir kız. Bir hata yaptı öyle gördü geldi onu dövdü. Sinirliydi dövdü. Kızı ağlattı kırdı. Ondan sonra doğruyu sonra farkına vardı. Kız hata yapmadı. Hissetti ona zulme, zulmetti diye. Gitti Resulullah yanına. Dedi ya Resulullah bu kıza zulmettim ben. Sinirliydim. Onu azat edeyim mi? Allah için belki Allah bana affeder. Resulullah dedi kıza çağır. Kız geldi. Şimdi bu iki suala iyice dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıza sordu. Ben kimim? Kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiyordular. Sen Resul değilsin. Sen bu Kur'an-ı Kerim'i uydurdun sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben kimim? Dedi Resulullah. Yani imtihanda geçti. Aferin. İkinci sualı sordu. Allah nerede? Bir rivayette işaret etti böyle. Öbür rivayette dedi. "fi sema. Semada. Resulullah baktı sahabeye dedi اَعْتِقْهَا اَنُوا اَزَادِتْ فَاِنَّهَا mumine Bu iman edenlerdendir. Ölçü neydi? Bakın Allah'ın zatında konuştu. Allah nerede? Yani Allah'ın hakkında yanlış bir söz, yanlış bir inanç seni dinden çıkarır. Bu kolay bir şey değil. Herkes o kadar cesur olmasın Allah'ın hakkında karıştırmasın. İmam Ebu Hanife rahimahullah ona sordular birisine sorarlarsa Allah nerede her yerde derse bu nedir demedi Allah affetsin dedi kafir dediler peki bilmiyorum derse dedi kafir dediler neden her yerde demedi dedi Allah nerede olduğunu bilmeyen insan şey pardon Allah kim olduğunu bilmeyen insan o zaman ona sorarsan sen kime ibadet ediyorsun? Yani meçhul bir şey ibadet ediyorsun bu kabul edilmez. Edilmez. Şimdi bunları bu örnekleri neden getiriyorum? Allah'ın zatında insanın cesareti olunca, ilimsiz bilgisiz konuşunca bu hatayı silemez. Biz değiliz, Allah silmez onu. İnsan öğrensin, konuşsun. Ama öbür yönden bunun için bunu söyledim. Öbür yönden Allah ben gelirim eve. Kardeşimi tutarım Allah nerede her yerde sen kafirsin sen kafirsin sen kafirsin bu da kabul edilmez. Bu da bir fitne başka yönde, yerden geliyor. Çünkü alimler de devamlı ne diyorlar tavsiye ediyorlar. Cahil bir insana sen kafir demeyeceksin. Öğretmeden önce. Öğretmek Kur'an'dan sünnetten delilleri getireceksin. Kabul ettireceksin mantıkla aklını çalıştıracaksın yoksa bağırarak üretiyorsun aptalsın bilmem ne falan komik bir hikaye oldu okulda çocuklarının önünde ilk okuldayken Arabistan'da bir Mısırlı Sıudi Arabistan'da dedi ben tiksiniyorum Suudların yemeklerinden bir Suudlu elini kaldırdı bir tokat yüzüne vurdu Dedi bilmiyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeği reddetmedi. Maşallah ne kadar takvalı. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeği reddetmedi. Her yemek diyor güzel. Bu Mısır muhalefet etti ama sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem millete tokatlar yüzlerine vuruyor gibi. Onun hatası derse bunu sevmiyorum ya da tiksiniyorum. Senin hatan daha büyük tokat vurdum. Biz de bunu öğrendik. Bu söz küfür sözü. Ama daha büyük hata yapmayalım gitmeyelim millete sen kafirsin, sen kafirsin, sen kafirsin. Herkese tebliğ edeceğiz en güzel bir şekilde. Sonra kafir mi değil mi Allah'a bırakırız. Bizim görevimiz davet etmek, Allah'ın yolunu göstermek. Şimdi biz öğreniyoruz çok Müslüman kardeşlerimiz bu hatalara düştüler. Kimse böyle yaparsa İslam'dan çıkmış olur. Ayet vardır. Kimse kimse kimse bunları tutuyorlar, millete yapıştırıyorlar, bütün milleti kafir çıkarırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Men keffere Müslüman, fakat kefer bir insan." Bir Müslümana, bir Müslüman bir Müslümana kafir derse o kafir olur. Başka hadis var. "İza kâle er-racul lir-racul ya kâfir, ya kâfir Bir adam bir adama kafir derse muhakkak ikisinin biri kafir olacak. O kafirse tamam sen kurtuldun. O kafir değilse sana dönecek. Sen bu kelime de İslam'dan çıkarsın. O zaman bu kelime çok tehlikeli. Kafir olan nerede ebedi hayat kalır? Cehennemdedir. Zina eden tevhid ehlinden olursa ebedi hayatı nerede? Cennette. Cennettedir. Ama onun günahına Allah azze ve celle cezasını verir cehennemde. Belki bir sene yanar, belki bin sene, belki bir, bir milyon sene Belki Allah affeder, hiç sokmayabilir. Bu Allah'a ait. Biz bunu bilmiyoruz. Allah hikmetine kalır bu. Ama ebedi hayat, tevhid ehlinden olursa cennette. Ne kadar günahlar olursa. Ama birisi küfür kelimesi söylerse, küfüre girerse kendini bitirir. Ebedi hayatı cehennemde olur. Bu da bahsettik. Belki bu konu biraz ağır. Ama çok önemli olduğu için Bunun da biraz konuştuk Allah hepimizi affetsin Amin. İlm yoluna girmezsek sonuc sonucumuz Tehlikeli olabilir Şu ayetleri okuduğumuz gibi Kıyamet gününde yemin ediyorlar Rabbi, Ya Rabbi biz müşrik değildik Allah diyor çok ibadetli olanlar Cehenneme girerler Çünkü cahiller Doğru yolu bilmiyordular Başka yolda yaşıyordular Birimiz çıkarsa, bir yere gidecekse, yolunu öğrenmezse varmaz. Cennetin yolunu öğrenmeyen insan cennete varmayabilir. Cennete varmayabilir ne kadar çalışırsa. Onun için Resulullah er sallallahu aleyhi ve sellem diyor tariqan fihi ilmen, lehu bihi tariqan ile Kimse bir yolu tutarsa ilim almaya İslam'ın ilmi, dinin ilmi, tevhidin ilmi Allah bu yolda ona bir yol cennete açar. Sen bu yola girdin ilmin yol, ilminin yolu, yoluna Allah Azze ve Celle bu yolun tamamı cennete sana yapar. Onun için benim vasiyetim herkese, kardeşlerimle ilmden ayrılmayalım. İlk önce tevhid ilmi. Bizim hatalarımızdan belki bazen başlıyoruz. Mesela ben küçükken camide Erkanil İslam, İslam'ın şartları diyor. İkâm-ı salât, zekât falan tabi bu beş şey birisini yıksam dinim bitti. Ama bunlardan önce daha önemli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene sahabelere la ilahe illallah manasını öğretiyordu Mekke'deyken. Medine'ye geldikten sonra 10 sene bütün ibadetleri öğretti. Onun için biz de ilk adım şu la ilahe illallah kelimesini öğrenelim. Şimdi Ezher'de okuyanlar Mısır'da Ezher eskiden iyiydi. Sonra değişti. Artık oradaki hocalar çoğu dünyanın ehlinden. Çoğu. Birisi orada okudu. Bilmem ne çalıştı. Bu hikaye biraz eski. Yani tahmin ederim 40-45 sene önce. Onu bize söyleyen hoca şimdi vefat etti. Allah'a ahmet etsin. Amin. O hoca Ürdünlü. Arabistan'daydı. O da bir Suudlu bir öğretmen yoktu. Hepsi çöllerden geldiler cahiller. İlim öğrenmek istiyorlar. Yazmayı bilmem neyi dışarıdan öğretmenler getiriyordular. Sözleşmeleri yapılıyor eğitimle. Eğitim bakanıyla. İlk önce konsolosluktan kabul ediliyor, ediliyorlar. diploması görününce. Suudi Arabistan'a bir imtihan onlara yapıyor. Bu hocayı getirdiler. Sen imtihan yap bunlara. Diye oturdum. Düşünüyorum. Yani bir insan geliyor harfleri öğretecek çocuklara. Ne imtihanı yapacaksın? Yani bizim memleketlerimizde herkes, herkes okumayı, yazmayı bilmem ne biliyor. Ne öğreteceksin, ne imtihanı yapacaksın? Sonra aklına geldi. Tevhidi öğrenmeyen, bilmeyen bir sürü insanlar, Müslümanlar vardır. Dedi bu, bunun da imtihan yapayım. Tevhidi bilmeyen güle güle derim. Tevhidi bilen girsin. Neden? Şu şirk Suudi Arabistan'a girmesin. Daha, ne diyeyim? Ee, bebek gibi nasıl bir e, tazetemiz daha fikri değişmedi. Suudi Arabistan daha böyle. Yani bu fikirler karışık şeyler içine girmedi. Bunun da imtihan yapmaya başladı. Diyor bir genç Mısırlı geldi ona. Şu gen, Mısırlı genç e, ona sordu Allah tabi. Hiçbirini bilemedi. Karıştırıyor. Şirkten buradan, bilmem ne bid'atlardan, her şeyden. Dedik kusura bakma kabul edilmedin, kazanmadın. O bir durdu böyle gözyaşları atmaya başladı. Tabi Mısır Fakir bir ülke Dedi babam müfat etti Ben ezherden Çıktım şeriatı öğrendim Okudum diplomam var Sen bana diyorsun Geçemedim. Babam Bilmiyorum kaç yetim bana bıraktı. Şimdi Mısır'a Dönsem ne kadar çalışırsam Bunları doyuramam Belki 10-20 seneye kadar evlenemem En son çocuk onu evlendirinceye Kadar <gülüyor> Buraya geliyorum dedim maaşım yetiyor hem çocukla kardeşlerime bakayım hem anne, anneme hem de ben güzel bir hayat yaşarım evlenirim hepsini bir de yıktın bana. Nasıl bu oluyor falan diyor çok acıdım ona bir bakıyorum böyle göz yaşları ak akıyor yani bebek gibi ufak çocuk gibi nasıl ağlıyor. O da yıkıldı gerçekten hayatı kapkara oldu gözünde. Düşünüyor kabul edeyim sonra diyor ben Allah için kabul etmeyeceğim diyeceğim. Gözyaşları için mi yolumu değiştireceğim o kadar mı yani kalbim yani zayıf. Biraz düşündü böyle aklına geldi. Ya tevhid öğreteyim. Yani öğretirsem kabul edilir. Yanında tevhid bir kitabı vardı. Çekti ona verdi. Dedi bu kitabı oku. Falan gününe kadar ben bu isimleri yani gelenleri, imtihanlar onlara yapıyorum. Evrakları eğitime teslim etmeden önce sana bir daha imtihan yapalım. O gitti, o günde geldi. Tabi öyle birisi o kadar dünya ona gülecekse, kabul edilirse bu kitabı ne kadar anlayabilir? Biz ne kadar okursak onun gibi anlayamayız. Ne kadar ezberlemeye çalışırsak onun gibi ezberleyemeyiz. Yani kağıtları yutabilirse yutardı. O kadar okuyordu. Geldi imtihana böyle tefesim ederek kendine. Yani ne diyor? Bu imtihanı yaptı bütün cevaplar mükemmel. Dedi müjde kabul edildin. Dedi bu müjde gözümde çok ufak oldu artık. Çünkü şimdi dünyayı kazanıyorum kabul edilince. Şimdi bu kitabı okuduğum zaman ben müşrik olduğumu öğrendim önce. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra ben Müslüman oldum. Neden? Şeriat fakültesini bitirdi. Beş namazı kuluyor. Orucunu tutuyor. ...ama bir sürü şirk inançları vardı... ...haberi yoktu onlardan... ...hissetti ben Müslüman oldum... ...bu en büyük kazanç... <gülüyor> ...Allah diyor... ...o büyük kazançtır... ...dünyada mesleği kazanırız... ...dünyada işi kazanırız... ...memur insan olur... <gülüyor> ...dünyada ticarette kazanırız... ...büyük şirketimiz olur hepsi Allah diyor hepsi vamel hayatı dünya llametre algurur dünyanın hayatı kandırma hayat kandırıyor bizi ama gerçek kazanmak Allah diyor cennetin kazanmasını o bunu gördü bu kitabı okuyunca ondan bu kelimeyi söyledi o Sallallah aley mühammed